Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım dediklerinde o üzerinize savaş farz kılındığında savaşmayacağınızdan korkarım. cevabını verdi. Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayıp da ne yapacağız dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da içlerinden azı müstesna yüz çeviriverdiler. Allah, zalimleri iyi bilmektedir. Peygamberleri onlara, ''Allah size talutu hükümdar olarak gönderdi.'' dedi. ''Biz hükümdarla ondan daha layık iken ve ona da servet bakımından bir genişlik verilmemişken, onun üzerimize hükümdarlığı nasıl olur?'' dediler. Peygamber, Allah onu sizin için seçti, kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı, dedi. Allah, mülkünü dilediğine verir ve Allah, zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilir. Peygamberleri onlara, onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan, ''Ve meleklerin taşıdığı tabutun, sandığın size gelmesidir.'' dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki bunda sizin için büyük bir işaret vardır. Olayın tarihi ve şahıslarının isimleri değil, kendisinin önemli olduğu, ibret, olup bitende bulunduğu için... Musa'dan sonra İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden biri denilip isim verilmemiştir. Hz. Musa zamanında ayrıca hükümdarlar yoktu. İsrailoğullarının dini ve siyasi lideri Hz. Musa idi. Ancak onun zamanında yaşayanlar, Hükümdar peygamberin manevi gücünden ve bereketinden yararlanacak, peşine düşerek cihada katılacak yerde sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız demeyi tercih etmişlerdi. Hz. Musa'dan sonra onun yerini alan Hz. Yuşa, oğullarını Filistin'e sokmuş, ülkeyi şehirlere ayırmış ve her birine bir hakim, vali tayin etmişti. Peygamberden ayrı bir kral yine mevcut değildi. Bu sistem 356 yıl devam etti. Peygamber Samuel zamanında İsrailoğulları bu korkaklıkları ve kolaycı tutumları yüzünden büyük bir yenilgi alınca peygamberlerine gelerek kendilerine bir kral tayin etmesini istediler. Mekke'de durmadan savaşalım diye Hazreti Peygamber'e başvuran bazı kimselerin Medine'de cihat farz kılınınca korkuya kapılıp ''Rabbimiz bize savaşı niçin farz kıldın?'' bizi yakın bir süreye kadar geri bıraksan olmaz mıydı? demeleri insan psikolojisini yansıtan bir örnektir. Dini aynı kaynaktan alan Samuel de kendisine gelenleri ikaz etmiş, hükümdar tayininden sonra savaştan geri durmaları ihtimalini kendilerine hatırlatmış, bu vesileyle onları hem savaşa teşvik etmiş hem de temsilciler vasıtasıyla caymama sözü almıştı. Peygamberleri onlara Talut'un, Saul'ün Allah tarafından hükümdar olarak tayin edildiğini bildirince buna iki sebeple itiraz ettiler. A. Talut uzun boylu, yiğit bir halk çocuğuydu. İsrailoğullarının ileri gelenlerinden hükümdar çıkması beklenen ailelerinden değildi. Onların anlayışına göre böyle aileler dururken bir halk çocuğu hükümdar olamazdı. Bu makama o değil topluluğun ileri gelenleri layıktılar. B. Talut zengin değildi. Onlara göre hükümdar olacak şahıs, aynı zamanda zengin olmalıydı. allah Teala bu itiraza, peygamberleri aracılığıyla verdiği cevapla, yöneticilerde bulunması gereken nitelikler konusunda, evrensel mesajlar iletmiş oluyordu. Buna göre, Mülk ve iktidar asaleten Allah'a aittir. Kulların bunlara sahip olmaları, Mecazidir. O halde yönetici bir kısım çevrelerin değil öncelikle Allah'ın yönetmeye layık gördüğü kimselerde aradığı vasıflara sahip olmalıdır. Ayette Talut'u Allah'ın seçmiş olması onun bu açıdan liyakatini göstermekte ve dikkatleri bu yöne çekmektedir. Talut bilgili ve güçlüdür. Yönetici olacak şahısların zengin değil, bilgili ve güçlü olmaları gerekir. İlimde ve cisimde başkalarından üstün olmak, manevi ve maddi nitelikler bakımından namzetler arasında en üstüne olmak demektir. Eski ahidin 1. Samuel kitabında anlatılanları tarihi bilgilerle tamamlayan araştırmacılara göre, Hazreti Musa'dan sonra onun yerine alan Yuşa bin Nun çeşitli şehirlerde yaşayan İsrail oğullarının her bir boyuna sıptına bir hakim tayin etmişti. Bunların arasında peygamber olanlar da vardı. Samuel peygamber zamanına kadar devam eden bu döneme hakimler dönemi denilmektedir. O döneme kadar İsrail oğulları Amaleke, Midyaniler, Aramiler ve Filistinilerle savaşıp durdular. Kimi zaman onlar, kimi zaman bunlar galip geliyorlardı. Aynı zamanda hakim olan Samuel peygamberin yaşlandığı günlerde Gazze yakınlarında Filistiylerle yaptıkları bir savaşta büyük bir mağlubiyete uğradılar ve çok önem verdikleri kutsal sandığı da tabutu da düşmana kaptırdılar. İleri gelenler peygamberlerinin yaşlanmış, hakim tayin ettiği iki oğlunun da beceriksiz ve adaletsiz olduğunu başlarına gelenlerin sebepleri arasında saydıkları için kendisine gelerek düşmanlarında olduğu gibi kendilerine de bir hükümdar tayin etmesini istediler. Bunun üzerine Peygamber Samuel, allah Teala'nın bildirmesiyle Talut'u bulmuş ve takdis ederek oğullarına hükümdar tayin etmiş ve böylece Hakimler dönemi sona ermiş, Krallar dönemi başlamıştır. Talut, uzun boyundan dolayı bu lakapla anılır. Asıl adı ise Saul bin Kays'tir. Ayet metnindeki tabut, Hz. Musa'nın emri üzerine bir marangoz tarafından ahşaptan yapılmış, içi ve dışı altın levha ile kaplanmış sandıktır. Yahudi literatüründe bu sandığa ahit sandığı denilmektedir. 2,5 çarpı 1,5 arşın ebatında yüksekliği de 1 arşın kadar olan ahit sandığının dört tarafında dört altın halka ve taşımak için bunlara geçirilmiş 2 sopa vardı. Tabutun içinde Tevrat'ın sayfaları yazılı malzeme, Hz. Musa ile kardeşi Harun'dan kalan elbise, baston, asa, sancak gibi bir kısım eşya, bakiye bulunuyordu. Sekinet, İslami kaynaklarda sükunet, gönül huzuru, yüksek moral manalarında kullanılan Arapça bir kelime olarak düşünülmüştür. Buna göre ahit sandığının yanlarında bulunması İsrailoğullarına moral veriyor, bunu uğur sayıyorlar, savaşta cesaretleri ve zafer ümitleri artıyor, ahit sandığı yanlarında oldukça kendilerini güven içinde hissediyorlardı. Ancak de Arapçadaki sekine gibi yine sözlükte oturma, rahatlama anlamına gelen şekine kelimesi Yahudi literatüründe dini bir terim olarak kullanılmaktadır. Bu bilgiler ışığında ayette geçen sekinet kelimesini Yahudi kültüründeki şekine teriminin özellikle daha önce işaret ettiğimiz ilk anlamıyla ilişkilendirmek mümkündür. Buna göre İsrailoğulları ahit sandığının bir tür izahı, bir tür İlahi zuhur ve tecelliyi yansıttığına inanıyorlar, bu inanç onlara güven veriyor, morallerini yükseltiyordu. Yahudi kaynaklarına göre Filistiler, İsrailoğullarını mağlup ettiklerinde, içinde Tevrat'ın bulunduğu ve ahit sandığı denilen kutsal sandığı da onlardan almış, gövdesi balık, kafası insan şeklinde olan ilahları Dagon'un bulunduğu mabede götürmüşlerdi. Ahit sandığı burada 7 ay kaldı. Bu esnada, Filistiyilerin başına birçok bela ve felaket geldi. Bunları ahit sandığını koymalarına bağladıkları için bir araba hazırladılar. Önüne iki sağlan inek koştular. Ahit sandığını bu arabaya yüklediler ve inekleri kendi başlarına bıraktılar. İnekler arabayı İsrailoğullarının memleketine getirdi. Onlar da büyük bir sevinç içinde onu bir eve koydular. Oraya bir görevli tayin ettiler ayette geçen tabutu, sandığı, meleklerin taşımasından maksat, meleklerin rehberlik etmesidir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesinden anlaşılan tabutun, sandığın, talüttan sonra gelmesi, peygamberin de bunu onun hükümdarlığının bir işareti olarak değerlendirmesidir. Daha önce özetlediğimiz Tevrat rivayetine göre ise, tabut, ahit sandığı, İsrailoğullarına talüttün kral olarak tayininden önce gelmiştir. İbn Aşur'un yorumuna göre Tevrat rivayeti, birçok yerinde olduğu gibi hadislerin tarihi sırasına uygun değildir. Doğrusu Kur'an'da olandır. Buna göre Filistikler, İsrailoğullarının bir kral yönetiminde birleştiklerini görünce kendilerinden intikam alacaklarını, bunun baş sebebinin de tabut, sandık olduğunu düşünmüş, ilişkileri yumuşatmak için tabutu, sandığı geri göndermişlerdi.